Büyük günahlar çoktur yetmiş iki büyük günah şunlardır bir haksız yere adam öldürmek iki zina etmek üç livata etmek dört şarap ve her türlü alkollü içkileri içmek bir ay içmek haramdır beş hırsızlık etmek altı keyif için uyuşturucu madde yemek ve içmek yedi. Başkasının malını cebren almak, yani gasp etmek. Sekiz, yalan yere şehadet etmek, yalancı şahitlik. Dokuz, Ramazan orucunu, özürsüz, Müslümanların önünde yemek. On, faiz alıp vermek. On bir, çok yemin etmek. On iki, anaya babaya asi olmak, karşı gelmek. On üç, mahrem ve salih akrabaya,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 Malın zekatını ve uşrunu vermemek. 23. Gücü yeten kimse, münkeri, günah işleyeni görünce men etmemek. 24. Canlı hayvanı ateşle yakmak. 25. Kur'an ı Azîm-üşşâ'nı öğrendikten sonra okumasını unutmak. 26. Allah-u Azîm-üşşâ'nın rahmetinden ümmîdini kesmek. 27. Müslüman olsun, kafir olsun, insanlara hıyanet etmek. 28. Hınzır, domuz eti yemek. 29. Resulullahın hesabından, redvanullahi teâlâ aleyhi mecmain, herhangi birisini sevmemek ve sövmek. 30. Karnı doyduktan sonra yemeğe devam etmek. 31. Avretler, erinin döşeğinden kaçmak.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 43. Ölüm hastasının varisten mal kaçırması. 44. Bahil, çok hasis olmak. 45. Dünyaya muhabbet etmek. 46. Allahu Teala'nın azabından korkmamak. 47. Haram olanı haram itikad etmemek. 48. Helal olanı helal itikad etmemek. 49. Falcıların falına gayipten haber vermesine inanmak. Elli, dininden dönmek, mürtet olmak. Elli bir, özürsüz elin kadınına kızına bakmak. Elli iki, avretler er libası giymek. Elli üç, erler avret libası giymek. Elli dört, harem Kâbe'de günah işlemek. Elli beş.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 dar örtülmüş, kaba olmayan avret yerlerine şehvetle bakmak haramdır. Şehvete harama sebep olan resimleri yapmak, basmak, resmetmek haram olur. Haramlara ne olurmuş demek küfür olur. Abdest ve gusülde lüzumundan fazla su kullanmak israf olup haramdır. Geçmiş evliya'ya dil uzatmak, onlara cahil demek sözlerinden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 İmansız gitmeye sebep olur. 1. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğrenmemek. 2. İmanını ehli sünnet itikadına göre düzeltmemek. 3. Dünya malına, rütbesine, şöhretine düşkün olmak. 4. İnsanlara, hayvanlara, kendine zulm, eziyet etmek. 5. Allahü Teala'ya